Yani ölümsüzlük oradaki rahat etme, Allah'ın nimetlerini karf olma. Vahiyden uzak duranda nedir? Bunlardan mahrum olandır kardeşlerim. Yani şu yaşamış olduğu şeyde, asırda veyahut geçmişteki insanları el alalım. Allah'ın buradaki verdiği nimetlere aldanıp bunlara razı olan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 Yağmurun yeryüzüne hayat vermesi gibi Kur'an da müminin kalbini canlandırır. Ne var ki yağmur belli mevsim ve şartlarda hayat verir ama vahiy ise devamlı hayat verir. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Durma şekil. <gülüyor> Demek ki kardeşler bu çok çok önemli.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 Önce dua ediyor. Ey Rabbim kalbimi suyla pak eyle. Arkasından ne diyor? Allah'ım Kur'an'ı kalbimin neyi kıl? Baharı Aydınlığı kıl. Demek ki önce temizlik sonra arkasından neymiş? Vahiy. Suyla vahiy hep ne yapılmış? Birbirine benzetilmiş, özdeştirilmiş. Suyun önüne geçilmediği gibi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 İbrahim ateşe atacaklarında ne diyor İbrahim Anıslam? Hasbın Allahu vekildir. Nîmen mevla, nîmen nasîm, frane keram bana vele Yani Allah bana vekildir, onu güzel vekildir, o koruyandır, esirgiyendir diyor. Demek ki böyle biz teslimiyet ancak vahiy teslimiyetidir. Ama birini öldürmeye götür yalvarır, yakarır, ortalığı ne yapar? Yıkar. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın sakinliği insanın kalnını donduruyor. Ya bu nasıl teslimiyet diyorsun? Bu vahiy ile aydınlanan bir kalbin teslimiyetidir. Demek ki su çerçöpü önüne katıp köpüğü götürüyorsa vahiyde ne yapıyormuş? insandaki bunu ne yapıyor? Götürüp dışarıya atıyor.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 Vahyin gizlenmesi, saklanması da nedir? Haramdır. Anladın mı sohbeti? Suyun satışı haramdır bak. Medine'de bile fetbayla sadece masraf haramdır. Öyle sat, Aleyküm selam. Vahyin'in de saklanması, gizlenmesi nedir? Haramdır. Hatta sahabelerin, Allah onlardan razı olsun,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 Yine kardeşlerim su, necaset ve kiri gideriz. Vahide ne yapar? İnkarı, küfrü, tereddütü, teşvişi ne yapar? Götürür. Yani suyla vahiy arasındaki ilişki neymiş? Çok çok önemli. Aynı duvarın birbirindeki harç bağlantıları gibi. Vahide özdeşmiş. Cehalet ve küfür bataklığında yüzen gerçek temizliği ne yapamaz?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 Su ölmüş toprağı diriltiyor. Vahiyde ölmüş kalbi ve ruhu diriltiyor. Su ölmüş bitkiyi, yapraksız, meyvasız bitkiyi diriltiyor. vahide bilinci ölmüş, duygusuz, bilimsiz insanı diriltiyor. Düşünün, 99 dokuz kişiyi öldüren bir insana ilim ehli ne diyor? Sen diyor tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir? O kalp ne yaptı?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 Allah hepimize hayırlı bir ilim nasip etsin kardeşler. Nitekim katı ve kaba mizaçlı insanları din ne yapmıştır? Öyle bir hamur yoğurmuştur ki Ömer, Halid bin Velid, Selman-ı Faresi bugün günümüzde örnek olarak gösterilen nedir? İnsanlar. Ama Vahiden önceki hallerine bunların hiç baktınız mı?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 Öyleyse insan kendini ne yapmayacak? Hiçbir zaman kör bırakmayacak, vahiy ile aydınlatacak. İldini ile samim olacak ve kendisindeki pislikleri, cırıfları hep toprağa gömecek. Evet, Allah hepimize hayır versin. Vücutta vahiy ile yabancı olan inançları, amelleri, töreleri ne yapar kardeşlerim? Terk eder. Su akmakla yabancı maddeleri köpüğü, çer çöpü dışarıya attığı gibi yatağında sadece temiz ve berrak olanı bırakır ve bu da insana ne yapar? Hayat verir. Vahide üzerinde sebat gösterildiğinde nifağı, inkarı, tereddütü götürür, insanı tertemiz bir mümin haline getirir. Devam ettiğin müddetçe.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 Hepsi kaldı. Kime kaldı? Belki de düşmanlarına kaldı. Hoşlanmadıkları insanlara devr oldu. İlimse böyle değil. Bakın İmam Bukhari'nin bir eseri hala günümüzde tercüme ediliyor. Hala ne yapılıyor? Okutuluyor. Hala hayat kaynağı mı? Öyleyse bize böyle cevherler lazım.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 Hareket, ne vefa, ne bir karakter, ne bir insanlık hiçbir şey göremezsiniz. Bol çene, dedikodu, kıybet, mağrurluk, hatta garılarının uşağı vaziyetine gelmişlerdir. Peki vahiy bunu mu der? Vahiy ağzından çıkanla yaşantını, ne ne yapmasının, bir, bir olmasının emreder. Yine üçüncü kesime bakın, bunlar da çorak, kuru.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 Hayat veren kevseriyle diriltmiş. Ona çöl kitabı diyenler onun hayat bahşeden kevser olduğunu anlamamış ve görmemiştir. Allah gönüllerimizi vahiyle diriltsin. Vahiyle bizleri tertemiz hale getirsin. Nasıl ki su vücuda toprağa girdiğinde çer çöpü kiri götürüyorsa vahiyle kalbimizi